Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar, günaydın hepinizde 8 mart 2013 Cuvan sabahında Modern Sabahlar radyonuzda Tüm kadınların dünya bayanlar günü kutlu olsun Böyle dünya bayanlar günü deyince de günün bütün havası ortadan kalkıyor Bu anlamda gün hakkında konuşacağız ilerleyen dakikalarda Bir taraftan da güzel şarkılar dinleyeceğiz de. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Odan sabahlar. Radyo Modern sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler 8.42 oldu saatimiz. Hayırlı hoş geldiniz. Buyurun efendim günaydın. İyi günler efendim. Nasılsınız efendim? İyi günler. Ben. Size bir şey yapalım efendim? Sağ efendim. Müsveli mi efendim? Ee, o zaman e, Dünya Kadınlar Günü ne olsun hepimize. Kutlu olsun. Hepimize kutlu mutlu en güzel Dünya Kadınlar Günü bugün olsun. Şimdi ben Dünya Kadınlar Günü hakkındaki görüşlerini e, kısaca Tam netleştirmedim. Daha doğrusu kimse netleştirmiyor. Bu Dünya Kadınlar Günü böyle uyduruk bir şey günü mü? Hediye bayramlarından bir tanesi mi? Yoksa işte kadınların yaşadıkları eşitsizliklerin hatırlatılması ve bunların aşılması yolunda böyle bir duyarlılık sağlanması için bir gün mü? Yemeğe mi çıkıyoruz yoksa bilinçli davanızda yanınızdayız mı diyoruz ne diyoruz ben onu ee, tam bilmiyorum. Vallahi şöyle yapıyoruz. Hediye mi alıyoruz tavşan mı alıyoruz? Yani bir hem yemeğe çıkartıp güzel bir hediye ile beraber ee, onurlu, direnişinde, onurlu direnişinde yanındayım tatlı falan, falan. Yanındayım tatlım diyerek en güzel şekilde bence hem o hem o. Hakkınızı söke söke aldınız bebişim. Bebişim, evet. Bir evet. de ayıcık. Valla ayıcık değil de daha, daha güzel bir şey. Şimdi ayıcık ortada erkekleri sembol ediyor Doğru. Eğer sembolize ediyorsa, metafor olarak kullanıyorsa. Tavşan o zaman. Tavşan. Ya ayı erkekse tavşan kadındır diye. He, tabii olabilir. Şimdi bir düşündüm, bir 10 saniye kadar düşündüm. Ee, ayı erkekse kadın tavşandır dediniz, değil mi? Daha mantıklı hani geldi. Doğaya bana. da öyle bakmak lazım. Mesela bir deve erkekse bir at... Kadındır, dişidir, dişidir. Fransızca'da da bu böyledir mesela. Öylesi, öylesi var mesela, öküz, ayı bunlar hep mesela, erkek. Masa değildi Fransızca'da? Tabl. Table. Table. Yani, tamam table da yani erkek mi, dişi mi? Le table erkek. Erkek değil mi? Aha. Yani masa erkekse. Masa, kasa. Masa, kasa bunlar hep erkek, erkek. ama mesela bir, bir... Zayıf bir sandalye. Zayıf bir, zarif bir sandalye ne? Onu unutmuştum. <gülüyor> O kadar Fransızca ders aldırıyoruz ya. Vallahi hakikaten ya. Fransızca da var değil mi bu? Almanca'da falan yok. Ee, Almanca'da da var. Almanca'da da kadın erkek var. Eşitliği var mı? Tabii ya. Der var, das var. Der var, das var. Bunlar dedi hep... derler, das'lar. İngilizce'de var mesela. Der var, net var. Hep onlar da. <gülüyor> hep bunlar adına dair şeyler. Belirli var mesela. Neredesin? Mesela. Where are you? Fine neredesin? Fine. tamam uyu sen müşkülsün diye herhalde. <gülüyor> Bugün Dünya Kadınlar Günü. Ee, Tebrik kad ediyoruz. Kadına dair her şeyi bugün konuşacağız. Ee, köşelerimiz olacak. Ee, yani tabii ki çeşitli haberlerle bunu da süslemek isteriz. Ee, i̇şte bir, bir kadın vahşeti daha bugün ee, maalesef gazetelere yansıdı. Gazeteler, evet sevişirken aslan parçaladı haberi. Ee, gerçekten Afrika ülkelerinde tüylerimizi diken diken eden bir başka haber. İki tarafı da mı parçalamış yoksa, yoksa aslan gelince adam bile kadını atıp kaçmış mı? Vallahi öyle yani kadını parçalamış. Patlım sen biraz daha etlisin mi? Demiş? E, Zimbabwe'de bir köyde çalılıkların arasında sevişen çifti aslan saldırdı. E, çifte gizlice yaklaşan aslan bir süre seyrettikten sonra herhalde tahmin <gülüyor> ediyorum. ben çünkü. Önceden o zaman ben bir ufak viske alayım. <gülüyor> Seyreteyim. Ondan sonra galiba bir de sigara yakmış. Terbiyesiz. E, genç kadına saldırdı. Bak orada bile doğada bile böyle bir şeyler var. Yani bunlar tamamen ideolojik diye düşünüyorum. yani Ben bir soru sormak istiyorum. Yani keşke cevabı senden aldığımda bunun doğru cevap olduğundan emin olsam ama. Ne? Bu aslan. Evet. ya Daha doğrusu bütün hayvanlar evet. başka hayvanları sevişirken görünce evet. anlıyor mu? <gülüyor> anlıyor mu derken? Ha mesela bir kedi diyelim. Kedi odur mesela veya hatta köpek aynı gördüğünüz evet başka türün yani. ne yapayım, mücadelesini ben. ha bu bildiğimiz şey diye hemen kafasında oturtuyor mu? Valla bilmiyorum yani sonuçta insanda düşünen hayvan diye düşünüyorum. Sonra bakıyorum etrafa doğaya gerçi hiç şeyi görmedim yani bir aynı türdeyken evet oluyor. Özellikle türde, geçtiğimiz anlar, haftalar içerisinde şimdi, radyomuzun kedisi gördük, dışarıdayken evet. resmen. Hınçla seyrediyorlar yani. Evet hiç ve, yani, ve sabırsızlık sabırsız. maalesef, <gülüyor> maalesef. Nasıl bir anlayış <gülüyor> En acısı oydu. Ama onun dışında ben etrafta başka canlı görmüyorum. Yani bir köpek e, dünyasından birileri de kenardan... ...naviyonuzlar dediğini ben tanık olmadım. Herhalde kendi aralarında... Ya biri... mesela şimdi kuşları görüyoruz ya bazen. Evet. Kedi mesela kuşları avlamaya çalışan bir hayvan olarak düşer. Evet. Şunlar bir kendilerini kaybetsin nerede? ben öyle ben yakışayım. en savunmasız anlarında yakalayayım diye... Galiba öyle bir şey var. Yani şeyi biliyorlar. En savunmasız anlarının bu olduğunu biliyorlar. Ama ne yaptıklarına dair herhangi bir şey... Yani Onu... görünce anlamama olabilir de. Hani diyorlar ya böyle hormonlar falan, kokular, anlar belki o... Yani bir... Aa, Hormonda aslında... bütün... Aa, bunlar şimdi çalıların arasında ne yapıyordu zimbabeli arkadaşlarımız bilmiyorum da. Belki anlaşılmaz sayesinde biz bile görsek ne yapıyor bunlar. Tabii, çünkü öyle bir yani. şeyler de var da. Aslan, Herhalde hormon başlıyor. kokusunu alıyorlardır da yani ama bütün hayvanlarda da şimdi çok özür dilerim hayvan dünyası sevişirken hepsi aynı hormonu basıyor. Kuşundan böceğine affedersin. Gene 3 aşağı 5 yukarı kokular. Aynıdır ya havada şey kokusu var havada aşk kokusu var gibi bir şey varsa. Ona gitti o zaman hayvanlar. Yani büyük ihtimalle. Bunlar dursalar böyle belki aslan hiç, şey hiç öyle bir şey olmayacaktı. En fazla adamın bir şey kokusu olabilir kekremsi vücut kokusu olabilirdi. Ondan o da, da çok, aslan belki Tiksinecekti, tiksinecekti. ama ortaya siz böyle bir havaya aşk kokusu yayarsanız avodaki aşk kokusu gelir. Kaplanı kim? İkisin de miymiş kadın mıymış? Yok kadın yemiş. adam kaçmış. Adam pis pis, bir ya da pis, o tane. ya ne yapsın ne yapsın adam ne yapsın? İnsan öyle bir durumda ilk önce şey yapar yani. Evet filmlerde olsa normalde kendini can sperane bir şekilde ön tarafa atması gerekmez miydi? Hangi noktada saldırdığıyla da ilgili aslında. Ama canım falan da demiş olabilir adam. Yani ha belli bir noktadan. Belli şeyse olabilir ya neler neler valla e, üzüldük tabii ki üzüldük, üzüldük tabii, korkunç üzüldük. bir şey ya korkunç bir şey e, bunlar hiç yaşanmasaydı keşke ama adam da yani donsuz olarak köye kadar kaçarak e, şey yardım getirme yani yardım kime getiriyorsun niye getiriyorsun hakikaten. kime getiriyorsun neye getiriyorsun ben belki de köye koşa koşa gitti ben yani şey arada aslan geldi şunu tamam ne yerdirin falan diye mi ne, yani? Bu ne bu demişler demediler mi bu ne hal diye Orada da yine onu da Aslan'a atar. Aslan geldi bizi taciz etti falan filan. Korkunç falan. bir final. Kötü final ya. Vallahi kötü final. Ee, ne yapalım? Ee, bir kez daha geçmiş olsun. Bir kez bin kez daha geçmiş olsun. Bir mutluluk haberi de e, biliyorsunuz mutluluğun esas nedir? En Formülü güzel sembol, Sembolü. Ha sembolü. Sen daha iyi birisin. Ee, Gülün te... bir yüz. Ha biz çok üzüldük mesela. Ben çok üzgünüm o Hiç moralim yok. Ceket. Evet bravo. Ceket doğru Ama cevap. Ama başkasının üstündeki bir ceket. abi Varis Modu Haftası'nda da Fransa'da bulunan dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss parantez içinde 38. Önceki gece bir partiye katıldı. Ama neyle katıldı? Bir ceketle katıldı. Moral ceketi 2013 mü? Mo moral ceketi 2013 ama şöyle bir şey yani gerçekten moral oldu hem ona hem etrafındakilere herkese. Mesela sen öyle giydiğin zaman bir tek bana moral oluyor ya da bunu bilen bir iki kişiye moral oluyor. Halbuki sen o ceketi sadece üstünde ceketle gelirsen hepimize moral olur. Kate Moss da bunu yaptı. Vallahi üstünde sadece ceket vardı başka bir şey Altta yok. Altta yani. don yok. Altta don yok. Ee, yani vardır herhalde. Şimdi De, yapamam. onu da havalar ısınınca yapabilirim. Vallahi Vücudunu saran transparan e, şeyin üstüne ceketle gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Bu da hepimize moral oldu diye. Kendi bakıyorum. ceketi miymiş, o moral ceketini birisinden bir ödünç almış? Yok kendi ceketi gibi duruyor. Bakıyorum kolları falan. Tamam. Hani evden aceleyle çıkarken. Birisinin yanlışlıkla ceketi. arkadaşının falan filan diye şey düşünüyorsan bakıyorum kolları molları omuzlar omuzlar cuk oturmuş. Elbise gibi mi olmuş yani? Yok çok elbise gibi. bir mini elbise bir şey gibi. Hiç mini gibi değil Kaç yani. Kaç düğme o ceket? Dü, e, cekette şu anda benim hesaplamalarıma göre bir düğmesini iliklemiş nezaketen. Hı -hı. E, i̇ki ya, düğmeli blazer bir ceket. Alttaki düğmeyi açık bırakmış. Üst düğme kitli. İyi, ya şimdi ben onu yaparım havalar ısınınca da. Dükkanın içinde mesela sıcak oluyor orada ceketi çıkarmak lazım. Tabii ki. Tabii ki. O Yani havaların ne olacağı özellikle mart ayında hiçbir evli olmaz. Bir ısınır yanarsın. İçeride Soğuk tamamen kışırsın. transparan kalmak da güzel değil. Buyurun devam edelim Fahir Bey. Devam ben, edelim. Görmemişin ver. reklamı olmuş. Ee, Kanadalı rapçi Drake. Rapçi Drake'i biliyorsun. Tabii Drake geldi raplere. Hey, hey. Amerika'da Karalanya'da bir strip, e, kulübe. Ne kulübü? Striptiz kulübünde para saçtı. İçinde birlik banknotları halinde 50 bin dolar olan kolilerle kulübe gelen Drake. Dans ederken paraları havaya fırlattı. <gülüyor> Bu paraları şey mi? Hani eskiden İbrahim Tatlıses'in düğün videoları çıkardı magazin programına şöyle fıt bir fıt avuca fıt yatırıp diğer elle fıt fıt atma şeklinde mi yoksa saçma mı? ya bunlar işte maalesef hiç seyretmemişler bari youtube'undan falan seyretseler hiç onları yapmamışlar havaya atıyor 100 dolardan da bir taç yapılır mesela kafaya o İbrahim Tatlı sesi takılır bunları ama hiç bunlar bilmiyorlar bunlar ki yok. bunlar daha işte daha iş bilmiyorlar çünkü. yolun başındalar ee, kulüplere gidiyorlar havaya doğru düzgün saçamıyor kolilerle getirmek ne demek Dolar bir de o kadar gitti bozdurdu esnaf esnaf da orada sen o çalışanların yine ama şey toplaması aynı müzisyen toplaması müzisyen toplaması aynı hakikaten bakıyorum burada müzisyenler de biraz müşteriler ee... de sebeplendirdi o kadar şeyden müşteriler müşteri olur mu ya sen koca direksin kadar... kapat kulübü be adam ha, kulübü kapatmış mı kulübü kapatmış paracıklar kimse yabancıya gitmezler içeride dönsün i̇çeride paralar dönsün falan. diye vallahi 50 bin doları takır takır saçmışlar baya da bir şey var. Yani yerde neredeyse bir karış yüksekliğinde şey var. Küçük bir pist. Boca etmişler, Sabahlara kadar eğlenmişler. Öncelikle bu Mutlu Gününde. Gerçi neyi kutluyordu onu da bilmiyoruz ama. Başarılar diliyoruz. Biliyorsun Justin Bieber'la Right Here diye bir düet yapmıştı. Onu da ilerleyen evet. dakikalarda çalacağız. Bugüne özel bir parça. Justin, Justin Bieber. Justin Bieber'la. Ee, bakalım. Oo, bakalım neler olmuş neler. Küçük say geliyor. Normal say geldi ya. Ha evet. fazla say, say geldi. Fı say'dan. ben de fazla say diye düşünüyorum. Küçük say fazla sayın kızı var bir de. ama küçük vallahi, say denilecek Ay yazık yani büyük. vallahi kıza da küçük say denilecek ya. Ama o büyüdü artık küçük sayı geçti herhalde. Genç kız adım attı diye attı. Olsun canım yani nereden baksan e, 15 milyar küçük, say, mi? tabii küçük say olarak şey yapacak. Biliyorsun bu videoda da sayın çocukluğunu oynayan bir tane genç vardı. Genç değil de çocuk vardı ha, o işte. videoyu hiç izlemedim. Hep başını gördüm. Nasıl Ege? Dünya üstünde 1,5 vallahi... milyar kişi izledi onun arasına giremedin mi yani? <gülüyor> Hen <gülüyor> o başını biliyorum işte uyandığı yeri. Anne komikmiş. Ben bunu sonra izlerim falan dedim dedim. Dedim dedim dinlemediniz ne oldu şimdi? <gülüyor> Belki orada 300 tık falan bendendir de. Sonuna kadar götürmüşlüğü ölçmüyor ya. Ya yazıklar olsun. Neyse bu Hang Bing Wu parantez içindeydi. Eee 7 yaşında çocuğun ismine bak. valla hem şey diye Hang Bing. Vallahi Hangü biraz daha büyüdükten sonra o çocuk o isminin altında ezilir. Ama şey de çocuk da şey bir çocuk ha. Yani sayı falan pek sallamıyor mu zaten? Ben de ünlü olacağım diye. Hem reklamlarda oynuyor. Galiba önümüzdeki günlerde de yeni Türkiye geliyor. Acun'un yarışmalarından bir tanesi. Hadi canım. Yeteneksizsiniz bitti herhalde. Ne var? Bitiyor şimdi Survivor için ünlülerden bahsediyor Fahir. Ben baktım da senin ismin yok. Gene yok ya ben ne yapabilirim? Ben... Tahir Öngünç diye bir adam var. Acaba dedim. Acaba dedim, birileri dedim olabilir. Gene mi yanlış yazıldır acaba diye. Ya bak yıllar önce ben başvurdum Survivor'a. Biliyorum biz de alay ettik sonra kendimiz alalı geçtiniz ki hiç Survivor bu kadar popüler bir yarışma da falan da değildi. Değildi vallahi. Ama yani o zaman belki destek çıksaydınız bugün bambaşka noktadaydım ben. Sen o Taner'den falan çok daha popüler. Bir kere Taner sevimsizdi. Sen sevimlilik yaparsın, şaka yaparsın, bir şey yaparsın. Espriler yapardım. Neler neler olurdu. Yani bir adada bir hem direnç var, hem şey var. Çok güzel olurdu vallahi şey i̇şte bir yerde bir destek çıkın artık ya. herkes belli yine olur mu? ünlüler ve şeyler mi? ben yine bir son dakika telefonu bekliyorum ya o şey mi kalıcı mı orada senin? size uygun bir pozisyon olduğu zaman Hayır, da şöyle, yani, yani. gece bir tane çocuk vardı ya gece yarısı 3'te aramışlar da saat 5'te son dakikada Son dakika vizen var mı falan diye ben de herhalde bir vize falan alıp ha, vizen hazır mı? bilmiyorum ne, nerede oluyordu bu? Zannetmiyorum vizeli ülke olacağını oranıyor. Vizeli, vizeli. Vizelsiz. Bir ada ülkesi sonuçta. Bir ada ülkesi dersin. sonuçta elimizi kolumuzu sallayarak gidebileceğimiz ülkelerden birisidir. Yani işte pasaportun tarihi de geçmediyse inşallah gideriz yani. İnşallah hakikaten. gel yani ben var. son dakikaya kadar umudumu kesmiyorum. En güzel şekilde de sizi temsil edeceğim. Ben siz bir süre idare Sana edeceğim. Sana çıkın da hazırlarız. Yanına bir şeyler alabiliyorsun değil mi orta? Gizli tabi, gizlice. Ne alırsın Badaya ben kaçak yollardan Hiç, bir şey mi alınıyor? Ne? Nasıl ya? Tek bir şey mi aldın diyordu? Öyle bir şey var. Tek bir şey. Kendi tek bir, bir parça don alabiliyorsun sadece. Hayır canım hiçbir şey götüremiyorsun. İşte her şeyi bırakıyorsun. Böyle bandana falan götürebiliyorsun. Sen ha işte çeşit kafana çeşit. Kafana bunları en büyük, en büyük eksikliğim bir Öyle bir sıkıntım var bandana konusunda. Bir tane 15 evet. yıllık bir bandana var. Bir o insan, da radyonun bandanası. Her şeyle yaşar da bandanasız nasıl yaşayacak yani? yani? İnsan mesela oksijensiz birkaç dakika susuz birkaç gün. Yemeksiz bir haftaya kadar dayanır ama bandanasız. Sıfır. Yani anında 10 saniye 10-15. Adada tabii şehirde. Tabii tabii şehirde, şehirde. gene 1-2 sene dayanırsın da yani. adada. O bandanayı daha güzel bir yerde nerede kullanacaksın? Yani bu yarışma için her şeyim hazır. Sen daha güzel bandana diyorsun. Ben bandana diyorum. Bandana. Hangisi doğru acaba? Bandana. Bandana mı? Bandana da şey gibi oluyor. Bir hmm. danatörü gibi. Veya bir damacana çeşidi gibi. Bandana deyince de şey çok abartılı bir şey. Şimdi de karşınıza Kafanın... Copacabana'nın bir numarası bandana geliyor. İşte. O da öyle güzel bir... Arasında bir şey olması lazım. Ee, mesela. Ban... Bandana. Bak o da geri son çok iddialı. O, şey oldu. o kadar uzatmamak lazım. Ben ama bağla kafana gitsin. Bağla ya. kafana gitsin. Acuna buradan sevgilerimizi bir kez daha gönderelim. Sonuçta aynı okuldan mezunuz. Bilmiyordum bu özelliğini. Valla ben de bilmiyordum ya. İşte en son şey verdiler ya bize. Ee, ödül verdiler evet. Atatürk Lisesi'nden. O zaman geldi ama herhalde oradan mı mezundu, mezunlarına mı verdi, ne yaptı, nasıl oldu onu Sen arada şey yapsaydın ya, Ne? CV'ni verseydin. Abi veremedim ki apar topar geldi, apar topar gitti. Olaydı arada bir, bir şey olsaydı, şöyle avcuna sıkıştırsaydım, yapamadım yani tuvalete gider belki sıkışmıştır diye tuvalet önünde de bayağı bekledim Sen o da olmadı. bandanayı bağlayıp gitseydin Bugün bambaşka noktadaydım. Bu adamı düşünüyorum derdi yani. İşte e, bu küçük sayımız da e, herhalde onlardan birisine gelecek. E, ülkemize gelecek say. Hemen arkasından küçük say. Ve daha neler neler. Bir daha mı geliyor say? Yok küçük say gelecek. Büyüğü geldi. Büyüğü geldi. Gerili Şimdi, ufaklı bütün saylar bizimdir. ülkemiz bir say cenneti. Kore'nin zaten geçim kaynakları. Saycılık. Saycılık. Saycılık böyle küçüğüyle büyüğüyle hepsini şey yapıyorlar. Şimdilik valla böyle güzel bir kadına dair şarkı ver bize. Kadına dair şarkı, böyle evet. şarkılı şarkı. Hadi buyurun bakalım bir zamanların en güzel kadın yıldızlarından bir tanesiyle bitirelim bu sabahlar. Modern sabahlar. Dünya Kadınlar Günü bir kez daha kutlu olsun sevgili dinleyiciler. Gazetelere baksın falan galiba anladığımız tarzda bir günmüş. Yani o hmm. kadınların hayatta daha çok yer almasıyla ilgili bir gün. Yoksa hediye almaya gerek yok. Yani evet çok ama alırsanız da niye almayasınız? Yani o da sizin bir güzelliğiniz olsun bir şıklığınız olsun. Size bir artı puan kazandırsın kadınımıza Hediyenin karşı. Hediyenin her zaman artı puanı var canım. Yani. Üstelik. Ben mesela şimdi benim hala doğum günü hediyemi almadım Hürge. Her, her eve girişimde kedi gibi bakıyorum elinde bir şey aldım. Hiç falan. olmadı. Aa. Vallahi şey, kimse şey gelmedi yani. Nasıl ya? Vallahi Alişan Balkoca'nın t başka elimde bir şey yok. Ciddi misin? Biz aldık mı? Siz de aldınız. <gülüyor> Biz neyi aldık ya? <gülüyor> Herhalde Oktay'la konuştunuz. Sen ona parasını verdin şeyden gelecek. Yani evet. Dublin stüdyolarında duruyor şu an. Yani, yani evet Dublin'den gelecek senin hediyen yani çok özel ya. Ya yani öyle bir kafanda şey yapma. Geç olsun ama çok olsun şık bir, Yani buralarda aradık sana uygun bir şey bulamadık. Dur ya. bakalım hediyenin güzelini bugün alacağız diye düşünüyorum ben. Ne Neden dolayı? Haber olarak alacağız. Ha, haber olarak. Dinleyicilerimizin de iyi dileklerini bekliyoruz. Evet. Yoksa program bir buçuk ay falan tatil olacak ya. Ya öyle bir şey olacak <gülüyor> Geleneksel Ege Kayacan'ın 5 yıllık e, MR süreçlerinden birine evet, girdik. Evet kafa bakımına girdik. Kafa bakımına. Kaç kafa bin, ayarı. Kafa, kaç bin bakımı bu Ege? Ne aslında bin ne değil 300'lük de işte. Yıllık bakım. Y yıllık bakım mı? Biliyorsunuz Ege Kayacan kafa, kafayı açtırma konusunda yok. iki kere açtırdı. Bir üçüncü açtırmasın diye. Sıfır kafa yapmak istiyorum bu sefer. Yani çünkü öyle bakımlı olmuyor abi. Ege, aynı yerden açıyorlar değil mi? Aynı yerden açıyorlar. <gülüyor> aynı yerden efendim. Soket sırası var orada zaten. Yani o, o güzel bir şey aslında bir taraftan bakınca. Yani bir taraftan bakınca, ense'den bakınca ve bu aynı yerden giriyorlar. Buldukları gibi de bırakıyorlar yani. Vallahi sağ olsunlar hakikaten. O çok önemli zaten. En önemlisi o. Cerrahi oluyor. müdahalede buldukları gibi bırakmadıktan sonra. Çünkü ne Yarın öbür gün anladım. başka doktor açar. Evet. Bu ne ya falan derler. Evet, e, Ege'nin dün MR çekimi vardı. Hı -hı. Bu arada sana öyle oldu, ben de parmağımı kırdım yani. E, yani kırdım değil, şimdi abartmayayım da. Hiç şişmemiş, öyle hiçbir şey olmamış. E oynatamıyorum da. Yani oynatamıyorum dediğim... Sen yüzük parmağını ne hareket yapıyordun sen eskiden? <gülüyor> yüzük parmağını bele, bele bele bele mesela üç Ay diye yani gösterirsin. Çok kritik parmak da değil. Ya tamam sol elin e, yüzük parmağı olarak... Kabul... Sol el bir de. Evet. E, sol elin e, yüzük parmağını kendim e, şey yaptım yani. O da benim şeyim olsun ya ben de özeniyorum bazen böyle şeylere. Tabii... E keşke... Bilseydin ben, ben girerken sen de yandan elini soksaydın. Ben bugüne kadar herhangi bir yerimi kırmadığım için. Ee... Ama en çirkin şey kırma. Ya yani kırmak... Bir yerini kır dinleyicilerimiz varsa onlar şu anda hatırlayıp yüzlerini. Zaten kırabilteyin Kolunu kırarsın, bacağını kırarsın. Tarak tarak kemiği kırma diye bir şey var biliyorsun. Evet, en iyi. En iğrenç de ayak parmağı kırmak. Ayak parmağı kırmak. Ki... Çünkü müdahalesi yok. Bir Yolluyorlar. Bir de, de köprücük kemiği kırma var. Of. Ona da de... korkunç şeylerden biri Aşil Aşil tendonu, aşil, kopması. aşil kopması ki o en büyük, biliyorsun aşilin başına gelenleri, o truva hadisesi tamamen evet. o da tendon yüzünden bitti. Maalesef. Beni bırakın siz gidin dedi ve oradan gitti çünkü insanın en hassas yeri aşil tendonu. Herkes şey diye zannediyor, aşilin, aşile dair bir şey bu. Hayır, hayır, İnsana dair, ben. insana dair bir şey. Aynısını sana yapsalar uff falan diye yerde kıvranırsın. Anam anam anam diye bağırırsın. Ama şimdi bugün bekliyoruz güzel haberi. Ee, bu güzel haberi de umarım... Hakikaten. E... Şey lafını da duydum yani. Çillof gibi mi? Başka bir doktora gönderdi doktorun. Niye? Göremedi mi kendini? Gözlüklerini mi almamış? Nedir yani? Yok o şeye gelmiyor da. Emrah değil sonrasına bakıyorum. Sonrasına. Ben bir bakarım. Bakarak olacak. E Ondan sonra sizi orada tanırlar zaten dedi. Nasıl? Yani... <gülüyor> Kafadan mı? Kafadan yani şey... O tıp camiasında bilinen kafalardan bir tanesi. Küçük dar bir şey de olsa. <gülüyor> dar bir çerçevede. Belki şey literatüre girmedi ama gene bir dar çerçevede bilinen kafalardan Aa, bir tanesi. Aa öyle çok güzel. Senin emarından senin Ege Kayacan olduğunu biliyorlar mı? Ne kadar havalı bir şeymiş ya. Vallahi bakınca anlıyorlar. Bakınca anlıyorlar. Bu Dün kafa... bir de damarıma övgü geldi. Damarına övgüler. Vallahi çok güzel övgüydü. Ben de yeni bir kitap yazıyorum ya. Fahir Önç. Tüm tweetleri. ince bir kitap. Senin damarların nasıl mesela? Benim damarlarım ee, şeyli çeperli. Oradaki doktor hanım şey dedi hemşireler yok ben açacağım damarlarınız iyi midir dedi. Damarlarım güzeldir <gülüyor> hanımefendi dedim. Eee sonra? Ondan sonra karşılıklı övgülerle şey yaptı. Ne dedi damarınız ne kadar genişmiş mi? Ben i̇ri, şey i̇ri iri damarlarınız var mı? Sen yani, sıktın mı o esnada? Hanımefendi dedim siz bundan sonra iğneyi kimseyi bırakmayın. Bana ne hemşireler iğne yaptılar? Hiç böyle hissiz bir iğneyi görmemiştim. Sizin e, O sizin damarınızın güzelliği efendim. Eliniz <gülüyor> hafif falan mı dediniz? Dedim evet. Herhalde bir otur bir hemşireye ya yani daha doğrusu iğne yapan birisi en Güzel şey, e, övgü. Eliniz çok hafif. Yalnız bazı eli hafif olan hemşireler var. Yani Tabii canım adam zaten diş olan... alıyor, ruhun bile duymuyor. O Şeyin kadar de hafif. de farkındalar yani, başarılarının da farkındalar. Eliniz çok hafifmiş falan diyorsun şaşkınlıkla. Öyle derler efendim diyerek de bir övgüyü kabul ediyorlar. Vay vay vay vay, vay. Bence tıp dünyasında bir doktorun ilk uğraşacağı şey olması lazım. Bu arada tıp dünyası 14 Mart'ta da bir şey kalmadı. Bu bir şey kalmadı doğru. Da yani Haftaya hazırladım. da onu da Hastaya e, Perşembe benim hesaplarıma göre de en o güzel O zaman şey. tıp dünyasındaki kadınların gününü bugün bir ekstra kutlayan, Yani biraz da tıp bayramından alarak evet. E, mesela değil mi tıp dünyasındaki kadınlar deyince akla gelen senin o doktorun vardı kadının hmm. neydi adı? Var, doktorumuz kadın. var ya Meryem Hanım var. Meryem Hanım var. Şimdimiz var Kader Hanım var. Kader Hanım var. Neler, neler bu, bu, yani burada bu ismini sayamadığımız nice e, tıp dünyası kadınlarına e, bir kez daha e, başarılarının Başarılar ve ellerine, ellerinin yani. hafifliğinden dolayı bir kez daha da teşekkür Tebrik bir borç veririm. Hepsi ben, bizim gözümüzde bir merkuri, Tıp kiri, merkuri <gülüyor> <Curie> ne ya? <gülüyor> Madame... Fredi merkuri. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben, bir... ben, hakikaten bu başvurumu da mı yapayım? Ne yapayım artık? Neye başvuracaksın? Yani elini... bu doktorluk eğitiminde evet. en önemli şey şu iğneyi çalışın diyeceğim. Doktor değil, küçük çocuklara bile neyi öğretiyorsun Ama sen de, en başta? Sen benim iğnecilik şeyimi de biliyorsun değil mi? Ben o, o özelliklerin, ben çalışmadım. Bana elverdikleri. Foto fotokopileri Oktay'la paylaştık, Fahir'in öncün özellikleri. 300 sayfa ben aldım, 300 sayfa herhalde orada kaldım. Yani benim iğne yapan durumum var yani. Zor durumda kalırsa hani kimse bana bir şey yapmadı, yapamadı. Kime i̇ğne, yaptın sen iğne? Anneme. Güzel yapıyor, damardan mı yapıyorsun yoksa şeyden mi, kalçadan mı? Valla işte kalçadan... Ne? Koldan. O kalçadan yapılanın ne deniyor? Böyle bir... Hayır yani genel olarak... Aşın mı? İnle mi? Damar... Damar yolu var. Bir damardan iğne var. Bir de genel böyle ortadan hani kola falan... Genel böyle. ortadan kasa zerk edilen var. Yok canım biz her türlü yani. Her türlü. İstiyorsan Damarı. sana damar yolu da açayım yani. Yeri geliyor. E, bir gece de açıyoruz bir gece yani. İyi e, valla ben de onu, onu o zaman... Ama Sen çalışarak yaptım. mı öğrendin? Bıra Bırak birisi anlattım. Anlatmış bu işti, evet. Abimden abim, yani. abim el verdi bana. Yani yapmak zorunda kaldığım dönemlerde yaptık yani. Hani eliminde. O zaman ben bir iğneni alırım maalesef bir gün. <gülüyor> bir bir er, serum tak yani, <gülüyor> bir remelacı salatası birerde iğnemizi alırsın. Ya birer serum takayım size ya. O vallahi da Hakikaten gelsin. ya. Alalım paylaşalım yani. Serumu damardan Serum. Mi? nasıl oral yollama mı almak istiyorsun? Sen? Hayır yani öyle bir tamamını beklemeyelim de tüpün. Ha, tüp derken? Tüp, işte o torbanın. Ha, torbanın. Oradan biraz al. Ya işte serum dünyasının en, en, bozu, en şey. bozulduğum şey de o oldu. O eskiden şişelerdeydi galiba cam şişe. Çok evet. sıvı iyi gözüküyordu. Sonradan bu, Yamuş yumuş bir şey oldu. Yani bu şey dönemi de ilk biliyorsun şişe sular çıktığı zaman sonra böyle otobüs maceraları sırasında hatırlarsan evet. Üç, naylon. Piramit şeklinde piramit de naylon. ve naylon foşetlerin içerisinde şey batırıyordun kamış batırıp o şekilde böyle dünyanın en çirkin şeyiydi. Foşet diyorsun, kamış diyorsun. Sonra da programcılık yapmaya çalışıyoruz. Yani ne yapayım ama doğru yani yapacak bir şey yok. O dönemler çok... işte serumu da çok seviyorum. Gerçekten çok büyük hayranlığım var. Yani bir insanı insanlıktan çıktığı noktada serum... insanlığa döndürüyor. Döndüren bir şey. Yüzyılın... Serum dediğinde kanttan farklı bir şey değil aslında. Evet yani kantın daha tıbbi halini biz hali. serum diyoruz. Ve dünyanın en hakikaten gözü kapalı adamı... ...iki dakikada ayağı diken şey olarak bakıyorum ben... ...hayatımda da ilk kez bu sene serum yemiş birisi olarak. Ve onun coşkusunu bize anlatmıştın. Ya o ne güzel bir şeymiş. Sanki diye. lüks lokantaya gitmiş gibi. Vallahi yani burada ismini veremeyeceğim... ...yeni açılan Ankara'daki lüks lokantaya gidip... ...ağzımı tıka basat Gaga oldumca... Gagamancero'dan mı bahsediyorsun? Yok ya bir tane daha var ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> öbürü öbürü mü? Ö öbürü, öbür öbürü öbürsünden bahsediyorum. Orada hani doyasıya yiyip hiç hesap ödemeden... Cebime bir de taksi parası konup gönderilmiş gibi hissediyorum. Hesabını sana bırakıyorum mutluluğun. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Teşekkürler lütfen. Şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım neler var. Ee, Kıvan Şahat yeni bir isim bulundu. Ee, biliyorsun e, Brad Pitt'e benzerliğiyle, daha doğrusu benzerliğiyle demeyeyim de... Tamam tamam benzerliğiyle Ama dinle. artık şimdi biraz da haksızlık burada. Ben Kıvanç Tatlut'u hayranı değilim ama bu adam düştüğünü ispatladı yani yıllardır canım. dizisiyle bir fenomen oldu şey oldu. Yurt Hala dışında yurt içinde. Şifo Mehmet gibi bir şey oldu yani. Şifo Yarın Mehmet. öbür gün Kıvanç Tatlut'un teorik olarak Brad Pitt'le aynı filmde rol almasının önünde e, bir engel yok. Hiçbir engel yok. Hiçbir e engel. Şimdi bu adama yerli Brad Pitt falan demek. yıkarar. Yerli Brad Pitt denmiyor zaten artık. Ne dönüyor? Helal Brad deniyor. Yeni kavram geldi biliyorsun. Oyunculuk sektöründe de helal oyuncu diye bir şey var. Helal Brad diye bir kavram geldi. Şöyle bir bakıyoruz fotoğraflarına da gerçekten helal süt bir çocuğa benziyor. Biliyorsun, bir tanesi şey mi? Hemşerim olur kendisi. da ne olduğunu herkes biliyor. <gülüyor> e, yani bildiğimiz Brad Pitt. Bildiğimiz Brad Pitt. In... Brad Pitt'in üretiminde domuz yağı ve <gülüyor> mamulleri kullanıldığı için o şey haram. ...yani yok haramlanmıyor... ...yani ne ona... ...o şey Brad yani. ...öbürü... ...Helal, Helal Brad, Brad... ...Helal Brad... ...Helal Brad olarak geçiyor... ...onun da hoşuna mı gitmiş... ...ne olduysa böyle... <gülüyor> güler, daha hoş müstesniği... ...bir gülümsemesi de var... ...yüzüne oturmuş... Ee, başarılar diliyoruz bundan sonraki oyuncu. Sen izledin Oktay. mi kelebeğin rüyasını? Onu bakayım izleyemedim. Sen izledin mi? Ben de izleyemedim. O zaman neden bu hafta sonu hep beraber? Hep birlikte niye gitmiyoruz? Yani neden gitmiyoruz? Oktay'ın çalıştığı gün istersen bu bir teklif oldu. Dublin stüdyolarından geldiğinde. Hani sen dün gelecektin markete? Ben kimse markete? aramadı. Ya aram. Ben dün de hatta soranlar oldu. Ya bu senin anlattığın şey Almanya'daki hadisenin birebir... Yaşanmışı. Biliyorsun orada Spangile yiyor bir arkadaşımız. Spangile yerken e, Alman Aman Al Alman, Alman, Alman Spangile yiyor. Bizim arkadaşımız bakıyor, bakıyor, bakıyor. Neden diyor bana diyor vermedin diyor. Bittikten sonra Bittikten tabii Spangile. Bittikten sonra diyor çünkü artık içine nasıl ukde olduysa orada Alman'ın çok hoş bir cevabı var. Ne diyor? İstemedin ki. Evet. E yani ben o, de sana ama dönüyorum. O sonunda şey olmasın onu cümleyi attı ama... Bizde olsa en başta sorarsın. Yani ama Almanya'da nasıl? Sen bu hikayede Alman durumuna düştün. E, evet e biliyorsun benim Almanya ile çok sıkı fıkı bağlarım var yani. Adana ve Almanya. Adana'dan Almanya'ya. Ben dün seni arayacaktım sabah. Evet. Gidiyor muyuz diye. Şeyden çok korktum. Yok abi. Ben şu anda geldim zaten demenden çok korktum. O anda çünkü telefonda yıkılacaktım. Ve hiç bunu yaşamam><> İşte onu yani sonuçta ben siz gidince mesenin garanti olduğu bir saatte de evet, bu konuşma tabii. yaşandı. Neden aramadın dedin? Ben, ben de ben siz gidilmesine alıştığım için onu kaldırabiliyordum Vallahi ben hayat... oradayım demeni kaldırmamıştım. Hayatımdaki bir kırılma noktasıydı bu. Hiçbir bir şey. Fırsat bir fırsat geçtirme. Fırsatı değerlendiremedim ben. Fırsat de... ben. ayağına geldiği zaman değerlendireceksin. Değerlendir. Gün oldu vallahi. Neyi? Gidebildin mi bugün Gross Market'e dediler? Sen ne dedin? Gidemedim. gidemedim. <gülüyor> ya. ya. Ya işte bu olaylar yaşandı. Neyse bakalım... <gülüyor> Helal Brad Pitt vakasından sonra Fatma Gül Survivor'da Fatma evet, Gül mü? futbolcu Tuncay Şanlı'nın Adriana Lima'ya benzetilen sevgilisi Fatma Gül ya biz ülke olarak artık bundan bir çıkalım ya yani ne 16. büyük ekonomi miyiz 17. büyük ekonomimiz. en iyi en meşhur yönümüzü Brad Pitt'e ondan sonra güzel kızlarımızı Adriana, Adriana Lima'ya benzetmeyelim Bizde bu şey yani artık biraz başka şeylere gidelim ya Sivaslı Cindy vardı o zamanlar Türkiye'ye başka bir dünyayla. Ama çok neyziyor Ege? Ne yapacaksın? Demek ki önceden ünlü olacaksın. Yani şöyle bir şey olacak. Doğru. Şimdi, şimdi genç kanı şey... bir çocuğumuz ne olacak? Justin Bieber'ı benzemeyen. Ama Justin Bieber zaten olmuş. Olmuş. Ama sen önce olursun sonrasında Justin Bieber olur. İşte o zaman E kimi şimdi kime benzeteceksin? Yani? Mesela ee, şu anda bizim hiçbir ünlüye benzemeyen bir ünlümüzü söyle. Hiçbir ünlüye benzemeyen ünlümüz. Yani başka bir ünlüye benzemeyen. Kadir İnanır. Kadir İnanır. Ondan sonra ne şey mi yapacaksın yani? Anthony Hopkins. Ama zamanında. <gülüyor> Amerikalı Kadir İnanır mı diyecekler. Yani. Önceden bir şey yapmak lazım. Bir e, Artık duru görüyle mi yapacaksınız onu? Bir tek şeyde yaşadık onu ülke olarak. Neydi? Cumhurbaşkanımızı George Clooney'e ye benzetirken yerli George Clooney demedik. Hatta George Clooney'ni bana benzetiyorlarmış falan diye. Ben Ama ona benziyormuşum. Bir de yaş farkının da galiba şey olması lazım. Yaş fark. Yo neredeyse aynı yaşta. Evet, büyük sadece. olan küçüğe, küçük olan büyüğe benzemiş oluyor. Dünyaya önce. İki şey gelmez. vardır. Küçük olan büyüğe benzer. Bir de küçükten büyük büyüğe bana... selam gitmez. Bunlar çok dikkat edilmesi Aa, gereken olsun. Aa, mesela sen buradan bana faire selam söyle dedin ya söyleyemem. Ne yapacağım? Çünkü ben seni büyüğüm. Sen küçükten biryesin. Fahir abimin de ellerini öperim. Yani olacak. küçükten bir selam gitmez ancak hürmetlerini iletebilirsin. Hürmet iletirim. Kabul iletir. buyurun efendim. Kabul buraya. buyurun efendim dersin. Ben o hürmeti canım isterse kabul, kabul eder. ederim. istemezse kabul ederim. O bana dönüyor mu peki kabul edildi diye hürmetiniz? Döner dolaşır sana gelir. Hürmet de böyle aynı şey gibidir. Karma gibidir. Döner dolaşır sana gelir. Şu anda tamamen bir çember daha kapandı o yüzden devam edelim. Hiçbir şey şu anda programımızda açık değil sevgili dinleyiciler. çok güzel Bütün ya. Bütün kavramlar daha önceki kavramlarla açıklandığına göre isterseniz reklam. Gene mi geldi? Geldi bu arada. Yani maalesef bu şey geldi. Ya nedir bu reklamlardan çektiğimiz Ege? Ondan sonra güzel bir şarkı çalalım da. Ne çalalım ne çalalım bilmiyorum. Biraz şey yapalım. Duygusal dakikalar. Ya duygusal şey ol, olmasın da böyle. Onu çok güzel duygusal dakikalar. Çok güzel duygusal. Modern Sabahlar Modern Sabahlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biz bir hediye mi versek bir kadınlara? bir? Evet verelim ya durduğumuz evet. kabahat yani. kayıp koca... yani. Yani kendi kendime. Yani o kadar kendine... bahsettik hediye almak iyi olur diye. Evet bir hediye verelim ya yani ne verelim? Böyle davetiye muhavetiye yok dükkandan yemek. Valla öyle yapalım bence de. Ben şöyle bir şey yani de faydası olsun diye. iki kişilik yemek verelim ama kadın kadına gelecekler Ve sohbete gözlemci olarak katılmamıza izin verme kaydıyla. Ha yani iki ama şimdi bazı kadınlar da iki kadın olarak gelmiyorlar da bunların böyle bir dörtlü gezme durumu var e ya. dörtlü gelsinler o zaman. Yani, tamam. Ama bizim masada yani bizle konuşmayacaklar. Evet. Sadece konuşmalarını dinlememize dinleyelim. müsaade edecekler ne konuşsak. O yüzden ne konuşacaklarını söyleyerek yarışsınlar. Tamam. Sağlam dedik tamam. o zaman. kaç kişiye kadar 3 kişilik 4 kişilik bir şey veriyoruz. Bir masa. Bir masa. Efendim meşrubatlarını ve Aperatiflerini görüyoruz. Yok canım her şeyini verelim her de... şey Full manjero. Full manjero dediğimiz şeyi verelim ya. Tamam ama 5 kişilik masa olacak veya kaç kişi varsa bizden yanlarında oturacağız. Yani oturup rahat. No, not almamız da <gülüyor> zaman verecek? Ne zamana veriyoruz? Bu akşam, bu akşam şöyle diyeyim Fahir Bey bu akşam sor. <gülüyor> bu akşam zor. Yarına, yarını sor istersen. Ya, bir hafta. On... Yarını sor bana. Yarın. Şöyle diyeyim Fahir Bey yok. <gülüyor> <gülüyor> ama yani en kısa sürede diyelim verelim tamam <gülüyor> ama yani işte adam istemiyoruz mı? ama hep kadın istiyor tabii. tabi hepsi yani aranızda adam bulunmayacak masaya da aynen serbest günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Burcu. Burcu Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Şu an Konya yoluna çıkmaya çalışıyorum. Peki efendim iyi yolculuklar diliyoruz. Gerçekten Konya'lı Burcu ederim. diye <gülüyor> kaydettik sizi. <gülüyor> Sağ olun. Ne yapacaksınız Burcu Hanım bugün? Konya yolunda değil tabii ya yani genel olarak. Ya aslında zaten biz sizin dükkanla yere ayırttık. Şöyle diyeyim Burcu Hanım. Maalesef <gülüyor> getirir <gülüyor> Size şöyle diyeyim diye açıklama yapıldı mı hiç bizim dükkanla? Nasıl? Şöyle diyeyim diyerek söze başlanarak bir açıklama yapıldı mı? Hiç yapılmadı. Mı? Yapılmadı. Ne yapılmadı? Gerçekten. Ev ne kadar güzel. Bu akşamı biz e, geliyoruz diyorsunuz. Neden bunu? Evet, ama kız kızı değilim işte bu i̇şte akşam. Adam olmayacak ama ya çünkü o masada. İşte, tamam. Yani ben başka yani, bir belki... gece için zaten şansınızı evet, deneyin. Tamam. Evet. Başka bir gece için şansını deneyin. Dedim. Peki, aynen. Peki 4 kişi geleceksiniz. Ne konuşulacak masada? Ona göre biz çünkü. Full özel hayat. Full özel <gülüyor> hayat. Evet. Evli misiniz Burcu Hanım? Yok değildir. Ama evde olanlarımız da var dedim. Ara, aramızda. Yani evde olanları. Yerden yere vuracağız gerekse. Daha sonra yalnız olanları yerden yere vuracağız. Bu şekilde bir konuşma. Peki Burcu Hanım size dönüyor mu topuzun ucu? Hep dönüyor tabii ki. Niye? Nerede hata yapıyorsunuz Burcu Hanım? Hiç bilmiyorum ki işte onu yapacağız meclis şöyle zaten. Ama çözemiyoruz. Ama canı çıkarılacak birileri var mı? Yani biz orada şimdi şöyle düşünün. Siz dört arkadaşınızla oturuyorsunuz. Masanın Hı -hı. başında da elinde kağıt kalemle... Bizden biri oturuyor. Not alıyor küçük Notlar küçük. alıyor falan. Sizi hiç rahatsız etmeden yani. Böyle evet. hani kaş gözde yorum da yok. O kadar tarafsız. Varlığımız yokuz belli. Orada peki içten içe biz birisini çok kötü harcadılar. Matmazel diyecek şekilde böyle e, hissedineceğiz mi? Acımasız mısınız yoksa Böyle, tabii ki ama zaten bütün kadınlar öyle değil mi yani? yani zal, zalim mi diyorsun? Erkekler de ki, öyle hiç merak etmeyin de. Onlar daha yumuşak ama biz bunu keşfettik yani erkekler hani böyle bel altı uştlar bile bizim kadar vurmuyorlar gerçekten. Evet ya kadınlarda bir zalimlik var. Bir de mesela şöyle bir şey fark ettik biz geçen yıl mesela lisedeyken işte erken erkekler çok konuşuyor kadınlarla işi yaptım bunu yaptım falan diye. Evet biz de büyüdükçe kadınlar konuşuyor. Yaş kaç Erkekler Burcu Hanım? Şimdi yaş 27. grubu 27 değil mi? 27. En bir kadının <gülüyor> en tehlikeli <gülüyor> yaş grubunda olduğu dönemler <gülüyor> 26-28-30'dan 30, önce de, evet, en tehlikeli evet. dönemi yaşıyorsunuz. Utanacağımız şekilde mi konuşuyorsunuz? Yani biz bir noktadan sonra lütfen ben daha fazla dayanamıyorum Büyük diye masadan kalkar mıyız? Büyük evet. <gülüyor> çok iddialı bu Burcu Hanım. Vallahi çok iddialı ya Burcu Hanım. Ürküttünüz. Evet? Vallahi ürküttünüz, billahi ürküttünüz Ama yani. Ama bir seans gibi bizim için yani böyle bir 5 kız grubumuz var. Her seferinde gidiyoruz o ayda bir, 2 ayda bir. Herkes içindeki döküyor. Daha sonra tavuk gibi hayatımıza devam ediyoruz. 2-3 ayda bir, iyi senede 4-5'e tekrar Bütün kişiyi tek bize yükleyecekler. Vallahi. Gidecekler. Biz ondan sonra geçecek. hayatımıza devam etmek zorunda kalacağız içimizde kalanlar, beden not defterimizde kalanlar. Peki Burcu evet. Hanım, soyadınızı da alalım. Artunç. Burcu Artunç ekledik listemize. Çok teşekkür ediyoruz. İyi şanslar diliyoruz. Şimdiden bay bay. Bay bay mı? Onun ben... 40 yaşında bana da bay bay dedirtiniz ya. <gülüyor> Nasıl, Nasıl gayri ihtiyar dediysem yapayım. yani. Bay bay. Ben bugüne kadar dükkanımızda bir tane fal bakılırken Aa, kendimi ben... kaybedip dinledim. Fal bakanla göz göze geldik. Ondan sonra martı bir şekilde başımı eğdim öyle bitti. O yüzden çok istiyorum. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tuğba ben. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Tuğba Hanım, 4 kişilik çeteniz var mı? Var. Ama <gülüyor> yani e, sadece bu yemek 4 kişilik diye bir dördüncü mü ekliyorsunuz yoksa zaten 4 kişi mi çeteniz? Böyle dört kişi takılıyoruz zaten. Yani hep, e, kaç a, senede kaç takılıyorsunuz? Çünkü az önce rakam verildi. 2-3 ayda bir takılıyoruz diye. Sizin ha, zehir hani akıtma de, seanslarınız ne kadar sıklıkta? E, ayda bir filan. Ayda bir. Ayda bir, ne, bir zehir diyor, varsa, şey. ne zehir varsa artık şey yapıyorsunuz. <gülüyor> zehir filan kalmıyor. Bütün stresi filan. Var mı aranızda e, sevgilisi olmayan, olan, evli olan, olmayan? Evli olan da var, sevgilisi olan da var, sevgilisi olan da var. <gülüyor> Her çeşit yani. var ya. Yani. Her <gülüyor> çeşit varmışsınız. Vallahi evet, çok kozmopolit. E, ne yapıyorsunuz? Birbirinize laf soktuğunuz oluyor mu? Yoksa Bir genel de... olarak erkek erkek dünyasını mı e, hacamat ediyorsunuz? Yok ya birbirimize çok öyle laf soktuğumuz yok yani. yani. Genelde başkalarını çekiştirme üzerine. Kadınları <gülüyor> mı daha çok harcıyorsunuz sohbette yoksa erkekleri mi? Yani şimdi bu evli, evli hanfeninin kocası mı harcanıyor diğerinin sevgilisi mi harcanıyor yoksa o sevgilisine yan bakan efendim iş yerindeki kadının mı o, o ifadesi kadın. alınıyor? Yoksa mı? şey mi oluyor Aa, şey, yani şey de, yani de merak ediyorum oh. şimdi normalde böyle bir erkek dünyasını tabii ki hacamat edersiniz çok rahat edersiniz de mesela evli olan kocasından böyle e, tabii sen de, bilmem ne o da böyle yapıyor falan dendiği zaman onu korumaya geçiyor mu? Ay yok ya o da kocasını çekiştiriyor vallahi Sıkıntı yok yani o konuda öyle. Sıkıntı <gülüyor> yok Sivecim. Yani, hani erkekleri genel olarak çekiştiriyoruz. Sevgisi olsa da kocası da olsa. Ne Ama istiyorsunuz öyle, adamlardan? Eğer... Ne istiyorsunuz? Yani genel olarak beklentiniz ne adam dünyasından? Vatan dünyasından bizi anlamalarını bekliyoruz. Nasıl Kanaşı bir anlamda yani? Peki siz olsanız sizi anlar mısınız? Evet, Erkek biz olsanız. Biz Hani böyle dediklerimizin altında da genelde anlamlar gizli olduğu için bir şey desek bile tam olarak aslında demek istemiyor olabiliyoruz. Ama bunu erkeklerin anlamasını bekliyoruz. Bu yüzden bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sürekli anlayış bekliyoruz. Hanımefendi mesela şimdi şey Tuba şu konuşmamız sırasında bizim anlamadığımız ve sizi kızdıran <gülüyor> bir şey oldu mu? Yani mesela şu anda telefondayız da yüz yüze konuşuyor olsak sizin kaşınız gözünüz oynar mıydı bazı şeylerden sonra hala soru sormamızı? Yok hayır olmaz çünkü şu anda beni anlamaya çalışıyorsunuz. O yüzden sıkıntı yok. İyi niyet sıkıntı olmaz abi diyorum yani. <gülüyor> Evet, aynen öyle. Ama işte yalnız konuşursak kadınlar ki her istiyoruz yani. İş sohbeti yapıyor musunuz bu dörtlü olarak iş yerinde? Ya ama işimizde çok sıkı. ama e, sıkıcı. Hep biraz sıkıcı canlı. Ama hepimiz vallahi o e, konuda o. Herkes farklı sektörden mi aynı sektörden mi? E, aynı sektördayız. Yani aynı sektördeyseniz biraz insan, sıkıcı olur ama bize. yani evet. o zaman işte o bize bize sıkıcı gelir ama Tuğba Hanım. Yani iş hangi <gülüyor> sektörde çalışıyorsunuz siz? İnşaat sektörü. İnşaat sektörü. Evet. Hem en daha da sıkıcısı yani. Ama... Ee, şey bile, falan bir de sadece iş filan konuşmuyoruz biraz sadece da değişmiş. Genelde tabi şey e, ayakkabı filan çok konuşuyoruz. Biraz şu ayakkabıyı aldım bu ayakkabıyı burada gördüm bu ayakkabı indirme girmiş. O güzel. Tam onu dinleriz. Evet alıkberi. Ondan Yenim, sonra da, başka sonra kadınlar ne? harcanıyor. Ben şunu bunu sürdüm. Peki ortamdaki evet. başka kadınlar da harcanıyor mu yani böyle işte yani Heh, o, bu ortama gelmiş böyle bir şey giymiş giydi bir. Ah evet. Parlak bir tayt giymiş. <gülüyor> Evet, şuna bak şuna Şunun giydiğine bak şuna, Şu, şu diye mi ama... söylüyorsunuz o kadınlardan çok, çok korkunçmuş ya Yani o şeye göre aslında Birazcık tarzlarına göre Benim de onlara hitap etme şeklim değişebiliyor ya Peki hiç takdir ettiğiniz kadınlar oluyor mu? Aynen Oluyor tabii ki Vallahi, Gerçekten bazı kadınlar o kadar güzel giyiniyor ki Ben bile gözlerimi alamıyorum Ki o kadar güzel giyinmeme rağmen diyorsunuz <gülüyor> yani. anladık mı yani bu altta verdiğiniz mesajı anlayabilmiş miyiz? Doğru mu? Doğru mu tespit etmişiz? Biz ne anlamışsınız? Bir alayım. Yani işte siz aslında çok şık ve çok güzel giyiniyorsunuz ama zaman zaman evet. size bile yaklaşan e, bazı kadınlar da oluyor. Güzel. oluyor Evet tabii ki. Ben de topuklu ölümü imalı bir bayım. Evet tabii arada. tamam. An onu yani anlıyoruz canım. Yani siz durduğunuz anda bile topuk Aynen. sesi geliyor bizim kulağımıza. Öyle mi? Pardon peki efendim çok ben teşekkür olayım, ediyoruz. Topuklarım. İyi şanslar diliyorsunuz. Sağ olun iyi günler. Sağ olun hoşçakalın. Sağ olun. Oo, hiç düşünmedik onu da tabi yani kadınlar işte konuşacaklar o biraz sıkıcı olabilir. Ben sadece böyle birileri harcansın, birileri çiğnersin. Ortamdaki insanlar da harcanabilir. O da çok güzel. O da güzel efendim. Yeterli anladınız. insan ki. harcansın. Yani insanın harcandığı her yerde. Vallahi çok güzelmiş ya. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın Meltem İnan. Meltem Hanım hoş geldiniz. Bir coşkuyla girdiniz sohbete. Teşekkür ederim sağ olun. Var mı çeteniz dörtlü? Ya olmaz mı? <gülüyor> her kişi, her türlü. Kaç kişisiniz hakikaten merak edin. Çünkü mesela böyle beş kız olduğu zaman beşi bir yerde gibi bir takım laflar edilebiliyor. Böyle dörtlünüze ait bir lakabınız var mı ya da beşliniz neyse güzel üçlü falan. Ha, yok öyle bir şey yok da... Ee... Yani öyle 3'lü, 4'lü, 5'lü değil de. Kaç hani kişisiniz? Dört istiyorsanız ben 4 kişilik çok güzel ekipler geçiririm mekanı. Ya bazen kendinizi şeye benzettiğiniz oluyor mu bu? 80'li City'de o 4'lü, 4'lü gezerler ya. Yok o kadar değil. O kadar, ee, o kadar değil neyse o kadar değil o kadar 4 <gülüyor> <gülüyor> kişi mi değilsiniz 3 kişiye en fazla çıkıp yok yani 4 kişiyiz fakat e, hani 83'i kadar e... çılgın hikaye beklemeyimizden mi diyorsunuz yok yani daha işte mazbut evli çocuklu işte e, ne bileyim iş yeme dedikodusu çocuk dedikodusu güzel hayat dedikodusu kayınvalide dedikodusu evlilerinki de, de daha ayrı dadı oluyormuş evet. ya Erol Ev, çok açık verdi. Evlilerde şimdi tabii kayınvalide avantajı var. Onu dinlemek çok büyük zevktir ama bir sohbet şeye kayarsa sizin çocuk yok. ne yapıyor? Okuldaki durumu nedir falan diye çocuk sohbetine dalarsa hiç orada zevk yok. Evet yani çocuk sohbeti hakikaten çok tercih ettiğimiz bir sohbettir değil. Yani çünkü şey değil bir... bir... Çocuk harcanmaz Yani, yani evet çocuğunu yargıyorsunuz çok... yani. Çocuk harcanmaz canım. Hani dedikodu babında kazana atıp kaynatma babında her türlü arkadaş dedikodusu, iş yeri çekiştirmesi, patrondur, müdürdür. Ee, ...her yere kadar güzel. Ama Meltem Hanım onlar da şey böyle hani... ...aranızda böyle evli olmayan yok mu hiç? Ee, yok. <gülüyor> Şimdi Meltem Hanım şöyle o zaman... E, ...bir gözünüzle canlandırın dört kişiyi. Yani bize söylemek e, zorunda değilsiniz de... ...hani geleceğiniz diğer üç arkadaşınızı düşünün. Gerekirse o dört kişiden birini masadan erken gönderelim. Onun arkasından aynı şiddetle dalar mısınız... Yok. Ama samimi oldum. bir 10 saniye boşluk oldu orada yalnız. <gülüyor> Arkadan çekiştirme yok. Ama en zevkli şeyleri <gülüyor> de yok diyorsun. <gülüyor> Valla en zevkli ya şeyleri sıkış, <gülüyor> de yok sıkıştırıyorsunuz. Yok canım varsa ya, var, var değil var mıdır? Sizin için onu da yaparız deseniz mesela bizim için en güzel cevap olacak. Ya yok. Birisi yok. orada mesela bir küçük bir çekiliş ya. yapılır kaybeden. Beşir. Masadan Bekar uzaklaşsın. arkadaşlarla geliriz o daha tatlı olur, o daha da farklı olur. Bekar arkadaşlarla tatlı olur diyorsunuz. Bekar arkadaş opsiyonlu diye kaydettik sizi. Çok teşekkür <gülüyor> okay. ederiz. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Hoşçakalın, görüşürüz. sağ olun. İyi günler. İyi günler. Bunu niye düşünmedik ya masadan kalkanın arkasından konuşmak veya dışarıda sigara içmeye çıktığında da bir 10 dakika harcayabilirler. Rahat, rahat ama orada da iki kişi iki kişi olur gene bir kutuplaşma olur. Onu bir güzel bir trafiğine oturtmak lazım. Yoksa hakikaten adam harcanacak sadece. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Kumru. Kumru Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, özürüz, Dünya merhaba. Kadınlar Gününüz kutlu, mutlu olsun. Kabul buyurunuz. Kabul buyurunuz hakikaten. <gülüyor> Kabul buyurdum. Çok teşekkür ederim. Sizin yaş grubunuz ne? Kumru Hanım. Ben 30 yaşındayım. 30 yaşındayım. 30 yaşındayım. O tehlikeli dönemeci yeni atlattınız. <gülüyor> o tehlikeli dönem evet atlatmışsınız inşallah. <gülüyor> Harcar mısınız Kumru Hanım? Gözünün yaşına bakmadan. Dalarım ee, dediniz. Ya biz harcamayız. Aslında ben şunu anlatmak istedim. Biz bir arkadaşla şey düşünüyorduk. I love gıybet diye böyle tişört bastırıp gezelim ya. Bu dedikodu gıybet nasıl güzel bir şey falan diye. Efe bir süre bunu konuşuyorduk. Şimdi bu konuyu deyince hemen arada o yüzden. Ne tip e, taraf... gıybetleriniz var biliyorsunuz? Gıybetlerin bir konu yani... Değil yani mi? bizim gaybet gıybetimiz var ve hiç böyle hani ünlü ünsüz tanıdık tanımadık öyle bir şey ayırmıyoruz Gıybet tür kendisi çok güzel bir Yalnız biriniz tişörtü şey diye bastırırsa birisi I love gıybet diye yazılırsın. Öbürü de gıybet ölü eti çiğnemekle eşdeğerdir diye onu yazarsa çünkü o çok önemli. Tabii. Tabii. Mesela bizim böyle sohbet günümüz var. Biz halk kısırını görüyoruz. Sohbet diyoruz. günü demiyoruz de var. <gülüyor> gıybet <sohbeti>. günü. <gülüyor> da. Gıybet günü. Kısırını da bu gıybet ediyoruz. ya ama gerçekten çok eğleniyorum. Mesela en son böyle çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Telefonu açmaya vaktim yok. Bu gıybet etmekte aşırı hoşlandım arkadaşlar. Sürekli arıyor. En <gülüyor> açtım şey dedi. Ya gördün mü Hayri Nisa gülün ayakkabılarını dedi. Ben böyle hani gülerek kapattım daha Zaten sonra konuşuruz falan. Yani böyle hiç sınırı yok. Herkes yani siyasi hiç... yani, evet, tabii, herkes, gündem de var. Yani evet siyaset var. Moda var. Eski biri falan biri bir şey yapacağım. Ay böyle dedi gördüm. Aa, kapat falan böyle. Öyle, öyle bir gündemimiz var keyif alacağınızı düşünüyorum not tutmaktan. O yüzden. Kaç kişisiniz önerim. totalde? Efendim? Toplamda kaç kişisiniz? E, ya aslında şey gıybete dahil olan erkek arkadaşlar. Kumru var, hanım vallahi bir daha gıybet derseniz <gülüyor> ya. Hoş bir hanımefendi gibi geliyor sesiniz yani. Onu, gıybet de gıybet gıybet gıybet. gıybet. <gülüyor> Ya ama bunun adı gıybet lütfen kabul edelim yani. Kabul yani, veriyoruz efendim. böyle Dedikodu falan de değil. değil. Tam bunun adıyla gıybet, gıybet o. Yani. Tabii Hiç... kesinlikle kısırlı gülle yapılır? Kısırlı sohbet tabir ediyoruz. O gıybet edilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu gıybette erkekler de vardınız. Onları istemiyoruz da. siz dörtlü bir ekip şey yapar mısınız güzel? Evet tabii dörtlü ekip. Bundan zevk alan bir sürü insan bizim için toplarız kesinlikle ama yani erkekler de bu konuda çok başarılı. Kadınlar gününe özel olduğu için tabii onları getirmiyoruz ama bir diğeri onlarla da geliriz mekana bilmezsin ya. O zaman da kabul uyudurusun. <gülüyor> Masada peki bir gözlemci varken de gıybette böyle onun varlığını unutup gene gözünüzü kabarartabiliyor musunuz? Yani eğer gözlemci gıybete dahil olmamayı başarabilirse bilimi keştıkız değil ama ya öyle tatlılır ki ben hiç durabildiğini sanmıyorum. Aradan kesin ya biliyor musunuz şu spolcu da böyle demiş şunu bilmem kimini gördünüz mü filan diye kesin girersiniz. Ama belki. çok heveslendirdiniz Kumru Hanım vallahi, ya valla insanın gıybet e, diyerek bütün yarışmacıları işte tam, tam yani. öne çıktı yani. Bir, bir adım daha öndesiniz şu anda. Teşekkür evet. ediyoruz. Kabul ee, buyrunuz Kumru Hanım. İyi günler efendim evet. <gülüyor> hoşçakalın. Bir telefon daha alalım reklama girmeden önce. Valla. Gosip kumru. <gülüyor> gıybet kız, gıybet kızları. Gıyber, e vallahi gıybet kızları. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Hilal ben. Hilal Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Neredesiniz şu anda Hilal Hanım? İş yerindeyim şu anda. Ne, şey, ne oldu böyle bir resmiyet reşim var sesinizde böyle. Ne oldu? Kamu mu? Efendim? Kamu mu? Hayır. Kamu değil. Özel. Özel. Pardon evet. ya özür dileriz. Kusura bakmayın yani. <gülüyor> Evet, biz sesinizdeki <gülüyor> tamam. ciddiyetten öyle zannettik. Ha yok ya o bir mizacım gereği öyle sanırım. Ha mizacınız mesafeli ama sert ve e, acımasızca hoyraçça eleştirebiliyorsunuz anladığımız kadarıyla. Tabii acayip yaparım acayip. Var en yükseştindir karşımdaki eleştirmek. Karşınızdakini eleştirmek. Olmayanı peki olmayanı zaten deşerim. O, olmayanın zaten hiç şansı yok yani. Bugün mesela e, kaçta başladı mesainiz? 8.30'da başladı. 8.30'da iş yerinden hemen birini aşağı aldınız mı böyle? Yok onu almadım da işlerine gelen servis hakkında hemen bir dedikodu yaptım mesela. Niye bu kadar erken saatte geliyor? Bu, bu, bu ne arkadaşım kaçırmak zorunda mıyız falan. Ama yani o biliyorsun. Biraz söylenmeyi biliyorsun yani dedikodu evet, o, değil. Yani evet. servis dediğiniz şey servis bekletilmez servis beklenir diye bir anlayış var. Aynen ben bekledim ama o erken gelmiş. Dolayısıyla kaçırdık mesela. <gülüyor> o da Bak. bir bakış açısı tabii. Yani. <gülüyor> Daha erken gelmiş. İş yeri Daha arkadaşlarınızla erken. görüşüyor musunuz Şilar Hanım dışarıda? Evet görüşüyorum. Görüşüyorsunuz. Yani evet. böyle e, hani işiniz gereği belli bir çerçeve içinde bir sosyalleşme mi yoksa tam kafa arada, dengi birisiyle çalışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz Yok, onu da soralım ya. Ne iş yapıyorsunuz? Ben mimarım. Mimarsınız. Peki e, samimi bir arkadaşınız var iş yerinde. İş yerinde samimi çok arkadaşım var. Yani 3 tane arkadaşım var çok samimi oldu. En çok Ama hangisini hani, onu... seviyorsunuz üçünden? Ah en çok ruhayı yani seviyorum. O... Şöyle sorayım. O 3'ünden e, birisini... Diğer ikisiyle çekiştirdiğiniz oluyor mu diye net sorayım. Tabii ki Ulucan'ın. Ha lütfen. Yani tabii mesela yoksa arkadaşların ne anlamı var? Aa siz Tuba Hanım'la aynı iş yerindesiniz. Yoktu. Aa. Evet. Tabii tabii dün Tuba yoktu mesela iş yerinde. Hemen gittim diğer iki kızla Tuba'yı çekiştirdim. Yani ne ne yapıyormuş pardon? Niye yoktu dün Tuba Hanım? İşte hastaneye gitmiş. Ama ne hastane? Pardon da ne hastane? 3. Yatar. hastane yani. Ne açıklama yapılmıyor yani biz de hastaneye gidmeden önce yani. Peki Hilal Hanım, siz de iddialısınız. İddialı ve sert yapınızla. Gerekirse yani o dörtlünün içinde birilerinin dışarıya sigara içmeye yollayıp birilerinin sana... fena yanacak diye. Ben zaten birisi matadan kalkıp sigara içmek istemezse bir arkadaşımı sürüp git ben sigara içmeye gidiyorum. Hani bir iki taraftan konuşmak için. Tabi ama sigara da kötü bir alışkanlık bu arada. Ne evet. kadar kötü oldu. Arkanızdan Hava, almaya diyelim, evet. Hava, Hava almaya diyelim. Peki İlhan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi şanslar ederim. diliyoruz Hoş sizler. Hoşçakalın. Niye bu konuya daha önce girmedik ya? Uzun uzun konuşulacak şeymiş bu tam. Hay Allah sonra devam ederiz. Hay Allah edelim ne yapsas ki? O zaman şöyle yapalım. Bir reklam dinleyelim. Reklamdan sonra da şanslı gıybetçileri açıklayalım buradan. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. programımızın süresi bir iki dakika aşmış olabiliriz. Bunu çok önemsemiyoruz. Evet. Sonuçta hayırlı bir amaç için burada bulunduk. Bir yayıncılık gerçekleştirdik. Dünya Kadınlar Günü'nde e, kadın dinleyicilerimize özel bir hediye verin dedik. Ve zor da olsa talihliyi belirledik. O piti piti karamel Evet tamamen tarafsız, tamamen şans bir taraf bazen de şans işte insanın yüzüne gülecek Doğru. Kumru Hanım bu sabahki e, tatilimiz zaten gıybet kelimesine bu sohbetin içine dahil ederek hem yüreğimizi bulmuştu biraz Çünkü unuttuğumuz bir kelimeydi evet, un bir ara unuttuğumuz bir kavramdı tekrar canlandırdığı için teşekkür ediyoruz Gıybet etmenin üreti e, et, çiğnemek olduğunu da hatırlatmış evet. oldu Bu cuma gününde ona da bir kez daha teşekkür ediyoruz kabul buyursun efendim Eee Kumran'ın bizi ararsa. Evet. Hanım bizi Hanım bir dakika, 2 dakika bizi de aramasına gerek yok. Şey dairleyebilir, dükkanı da Eee biz gıybet ekibi olarak biz de gerekli bilgiyi veririz. Evet, evet. Onu. Evet. Biz gıybet ekibi olarak gelip üreticiyi yemek istiyoruz. Mesela, Ona biz göre adresimiz gerekli, gerekli isim soyadını da ver, ya, vermiş olalım, şey yapmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutluyoruz sevgili dinleyiciler. Güzel bir hafta sonu olacak diyorlar. Bugün 11 dereceye kadar düşecekmiş hava sıcaklığı. Az yağmur olabilir. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Ve pazartesi sabahı yeniden karşınızda olmayı dileyerek ayrılıyoruz. Hoşçakalın diyoruz falan. Falanlar filanlar. Orada şey <Gülüyor> bir gün olacak